Zaman Yayıncılık sunar. Mus'ab bin Umeyr. Yazan Muharrem Ergül. Besteleyen Barbaros Çeylan. Yöneten Ulvi Alacakaptan.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 O geceden kendini bir türlü kurtaramıyordu. Sesler gittikçe artıyordu kulaklarında. Harisin kahkahalarına bak. Ne eğlence, ne eğlence. Her gece bir önceki geceden daha güzel...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 Evet nefsim, evet nefsim. Seni şimdi ben kuşattım. Artık yürleyebilirim taşabilirim, koşabilirim. Bir kılıcın düştüğünde, bir kılıcın gövdesinde. Bir I'm gonna make you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 kırdı sen de kurtul. Olmaz mısın? Bu hiç olmaz. Hele ben senin dinine hiç giremem. Zenginle yoksulu, güçlüyle güçsüzü, efendiyle köleyi, siyahla beyazı kardeş yapan bu dine ben hiç giremem. Sorarım, hangi asalete yakışır bu? Ben atalarımın dinini terk edemem.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 Ruh zayıf piyana Pil Çocuk sordu, kahraman kin. Gözlerinden bir damla yaş düştü yeryüzüne devrilirken toprağa devrilirken toprağa Kim kan oturtan galiba? Karlarımdaki kan biri kıvılcım, biri kıyam, biri kıvılcım, biri kıyam, bardaktan boşanır gibi, oku yaydan boş.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 şatan ve sarsan bir de pre yüreklerinde bir de yüreklerinde yüreklerinde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 ली yeah.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 Allah Resulü'nün önderliğinde Medine barış ortamına hicret ettiklerinde Kutlu Medine kendilerini böyle varına basmıştı. Medine'nin bu sıcak ilgisinde Allah Resulü'nün davetçisi Çile'nin ve sabrın yorulmaz eli Musab'ın çok büyük payı vardı.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 Kim taşıyacak Kim taşıyacak, kim taşıyacak? Kim, kim taşıyacak kim, sancağı? Kim? Allah Resulü Sancağı Musab'ın taşımasını buyurdular Allah'a ve Resulüne Yemin olsun ki Abdü Daru'larının sancak taşıma şerefini Gözeterek bana teslim edilen Bu sancak kefenim olmadıkça Onu bırakmayacağım Allah'ım beni müşriklere karşı Muzaffer kıl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 Allah'ın yüce Resulü'nün kılına zarar gelmesinin imkanı var mıydı? Kopmuştu sağ kulu yiğit savaşçı Musab'ın. İslam sancaktarı bu kez sancağı sol eline alır. Artık müşrik Kame'nin darbeleri ard arda Musab bin Umeyr'in üzerindedir.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 Kendini arıtan mushablara selam olsun. Selam olsun şehadeti şerbet bilip içenlere. sadece kazandık sada kazandı fıtaca vebedir dede uluhta da biz vuruşonlardık aynı sevdayla vebedir dede uluhta da biz vuruşonlardık aynı sevdayla eee <gülüyor> benim <gülüyor> <gülüyor>